İsraf yapmış olur. İsraf nedir? İsraf İslam'da haramdır. O zaman Ali Şah ve Selam bu belirlenen ölçü ile Ali Şah ve Selam ne yapıyordu? Banyosunu veyahut da abdestini alıyordu. Müslüman elinden geldiği kadar banyoda, özellikle şimdi bu zamanlarda üstten e, suları aktararak duş mu diyorlar bunlara? Ne ismi veriliyor? Duş, duş diyor. Suyu açıyor. Banyosunu bitirinceye kadar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 Burada Müslüman elinden geldiği kadar bu israftan kendini alıkoyması gerekiyor. İster banyo esnasında olsun, ister abdest esnasında olsun. Ey ihtiyacını görecek kadar su kullanmak lazım. Özellikle biliyorsunuz su, Söylediği Arabistan'da, su çok büyük bir paraya mal oluyor. Yani tahliye hep denizden geldiği için hem şirketlere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 ينا ايمان بخارين ذكرت في حديثة دورك وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابه أخذت بيدها ثلاثة فوق رأسها أي ثلاث غرف ثلاث غرف أي اشتنا اوش ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن باشنه 3 defا 3 اوش دوكتك ثم ondan ثم صف طرفنا استطيع وبييدها الأخرى على شقها الأيصر ديار بير اوش صول طرفنا